Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Değerli kardeşlerimle birlikte sizlere Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in İslam dairesi içerisindeki yerini elimizden geldiği kadar da katkılarıyla birlikte anlatmaya gayret ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in arkadaşlar olarak isimlendirdiğimiz sahabe içinde çok özel bir yeri olan bir insandan bahsedeceğiz. Ebu Hurereden bahsedeceğiz. Onu özel olarak bu programda anmamızın sebebi, hepinizin de malumu olduğu üzere son zamanlarda ülkemizde onun etrafında, onun ismi etrafında bir takım şeyler dile getirilmekte. Biz de bu programda Ebu Hurere kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanındaki konumu nedir? Biz 1441 hicride yaşayan biz Müslümanlar için ifade etmiş olduğu anlam nedir? Bu çerçevede bir kısım bilgileri sizlere vererek aydınlatmak niyetindeyiz. Tahtaya ne yazalım hocam bugün peki? Tahtayı unuttum ben. Unutmayalım hocam tahtayı. Gel tahtaya bir şeyler yazmamız lazım. Değerli seyirciler bizim bir tahtamız var. Hakikaten unuttum espri yapmıyorum. Safa hatırlattığı için öyle bir hızla daldım ki evet aklımıza gelmedi. Oraya şunu yazabiliriz. Allah Resulü'nün her arkadaşı bizim için bir değerdir. Hocam yazayım yazayım güzel ben buna alıştım hoşuma bile gidiyor da şimdi hani ilk başta dedik ya Abdülbaki'nin yazısı kötü o yüzden ben yazıyorum benim yazım güzel. Esasında benim yazım da güzel değil hani sadece biraz gideri olduğu için yazıyoruz Hocam, ama bugün. Fazla tevazu kibirden de bir yazsın ya, da gitsin yerine. Evet. Bugün Abdülbaki yazsın e, tercihindeyim kardeşimizin de gönlü olsun bence. Hadi hadi. Abdülbaki'nin çok başlıyorsun Evet şunu. Kardeş. Evet. Ver. Evet. Hocam bu Allah ve... Resulü'nün her arkadaşı bizim için bir değerdir. Seyir Şimdi Mugöze'de... değerli kardeşlerim, Maliki mezhebinin imamı, İmam Malik Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bizim zamanımızda en az olan şey, en az bulunan şey insaftır. Bunu söylemiş olduğu tarih, hicri bir 179'dur vefatı. Yani bundan yüzlerce yıl önce ifade etmiş olduğu şey, zamanımızda diyor, en az bulunan şey insaftır. Bizim için de bu bakış açısına sahip olarak sahabe-i bunun özelinde de Peygamber Aleyhisselam'ın her bir arkadaşına ki biz bugün Ebu Hureyli'ye anlatacağız, bunlara bakışımızın da bu çerçevede olması elbette ki gerekiyor. Bu insanlardan bahsederken, bu insanları anarken, bunların bu yüce dinin bizlere ulaşması için göstermiş oldukları o yoğunluklu, fedakar çabayı asla unutmadan onlara karşı bir bakış açısına, bir ihtirama, bir saygıya sahip olmamız gerekiyor. Ben bunu ifade ederken, az kardeşlerim, değerli seyirciler, ben Ebu Hureyre'nin veyahut herhangi başka bir sahabinin eleştirilmesin diye bir şey söylemiyorum. Böyle bir yaklaşımım, asla söz konusu değil. Ama bizim dediğimiz şey edep. Edep yaz, ondan sonra iki nokta üstü üste koy, ondan sonra ne diyeceksen de. Hangi sahabinin ismi olursa olsun. Bu her insan için geçerlidir, takdir edersiniz. Hangi insandan bahsedecekseniz buna, yaklaşımınız kesinlikle ahlak sınırlar içerisinde olması lazım. Müslümanların, biz Müslümanların, Ebu Hureyre olsun, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Efendimizin diğer arkadaşların olsun, bunlara karşı bizim bir bakış açımız var. Onlara karşı kullanılacak olan ifadelerin bizim yüreğimizi yaralamaması lazım. Bakın bu çok önemlidir. Yani ben seni dinlerim, sen eleştirebilirsin. Ama sen benim gönlümde farklı yeri olan insana hakaretten söze başlarsan, Hocam burada saygı bitmiştir. Dolayısıyla benim seni dinlememi istiyorsan bana edeplen geleceksin. saygılan geleceksin. Benim değer vermiş olduğum insana yaklaşımın ahlak çerçevesinde olacak. Bu son derece önemli. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu din bize ulaştıysa, biz Müslüman isek, biz Müslüman olarak kalıyor isek buna birinci derecede insanlar olarak vesile olanlar sahabe-i kiramdır. Ve bunların içerisinde de Ebu Hureyre'dir. Şimdi Abdülbahicim, Ebu Hureyre kim? Ebu Hureyre Yemenli Ezid kabilesinden bir insan. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onunla ilk karşılaştığında Ebu Hureyre diye sesleniyor. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Ebu Hureyre künyesini ona veren Peygamber, Peygamber. Aleyhisselam değil. Kaynaklarda Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona Abdurrahman veya da Abdullah ismini verdiği geçiyor. Evet. Abdurrahman veya Abdullah ismini verdiği geçiyor. Şimdi peki bu zatın Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında bir konumu var mı? Bununla ilgili bir iki bir şey söyleyelim ki bizi seyreden azı seyircilerimiz bu usta bilgilenmiş olsunlar. Bu arada ihtiyalık alameti gözlüğü de takalım. Evet. Estağfurullah hocam. Şimdi bir, Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber aleyhisselamın görev için çıkarmış olduğu müfrezelerde, timlerde görev alan bir insan. Bunu kafamızın bir köşesine yazalım. Bir, Ebu Hureyre Hazreti Peygamberimizin askeri tim olarak, müfreze olarak çıkarmış olduğu e, görev timinde, Vazifi olan bir insan. Hazreti Peygamber onu görev timine niye görevlendiriyor hocam, niye koyuyor? Güvendiği içindir. Bravo. Bir, bu. İki, Hazreti Peygamber aleyhisselam biliyorsunuz bir kere hac yaptı. Peygamber aleyhisselam Medine'den Mekke'ye kesmek için, kurban için götürmüş olduğu hayvanlara refakat etmek için güvendiği birkaç kişiyi seçiyor. Bu işi bunlar güzel yapar. Bir tanesi kim? Bunlardan biri de Ebu Hureyre. Ebu Hureyre. İki, Hazreti Ebu Bakir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in değerli kardeşlerinin vefatından sonra Peygamber Aleyhisselam vefat edince bazı kabileler bir İslam'dan çıkmak için biz İslam'ı bıraktık diyorlar. Bırakıyorlar İslam'ı. Müslümanlığı biz terk ediyoruz diyorlar. Bir, böyle bir grup var. İkinci bir grupta şöyle evet. biz Peygamber Aleyhisselam zamanında zekat verirdik. Peygamber öldü Aleyhisselam. Zekat da bitti. Ciddi İki olaydı. tip zümre ortaya çıkıyor. Ha, bunlara İslam tarihçileri genelde ridde savaşları deniyor. Hazreti Ebu Bekir bunları hizaya getirmek için seferler düzenliyor. Görevlendirmiş olduğu bu seferlerde seçtiği insanlar arasında kim var? Ebu Hureyre var. Ebu Hureyre. Niye Ebu Hureyre var? Birinci maddeyle ilişkili. Birinci maddeyle çünkü. ilgili değil mi? Niye Ebu Hureyre var? Çünkü Peygamber Efendimiz'in görev verdiği birine tabii ki de ondan sonra gelen Bravo. halife de görev verecektir. Peki... Diğer husus şu. Hz. Ömer'in İran fethinde görevlendirdiği insanlar içerisinde kim var? Ebu Hureyre. Ebu, Ebu Hureyre var. Hocam bunlar hepsi birer işarettir. Başka bir şey en son onu söyleyeceğim. Hz. Osman Efendimiz'i şehit etmek için bildiğiniz gibi geliyorlar Mısır'dan başka yerlerden insanlar. Hz. Osman'ın evini çeviriyorlar. Amaçlar Hz. Osman'ı şehit etmek. Bunu duyan Ebu Hureyre ve başka sahabiler hocam kılıçlarını alıyorlar ve Hazreti Osman'ın evin önüne korumak için can siper oluyorlar. Hazreti, Hazreti seyirciler. Hazreti Ali Küs olduğu halde oğlu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin kapısına tamam. gönderiyor. Aynen. Şimdi kılıcına, kılıcını kuşanarak, yani canını ortaya koyarak Hazreti Osman'ın kapısına geliyor. Niye geliyor? Onu korumak için. Derdi ne hocam? Hazreti Osman'ı ama yumuşak bir insan olduğu için diyor ki Hazreti Osman Efendimiz ben diyor böyle Müslümanların birbirlerini kırmaları suretiyle Birbirlerini öldürmelerine benim tahammilim yok. Evinize gidin diyor Hazreti Osman. Ebu Hurey ve diğer sahabileri evlerine gönderiyor. Ben şimdi o anda sizlere kısaca onun hayatından Peygamber aleyhisselam ve sahabilerin içerisindeki konumundan beş tane örnek vermiş oldum. Bu onun konumunu Peygamber aleyhisselam ve sahabilerin nezdindeki yerini anlatmak için, anlamamız için zannedersem yeterli olur. Sen bir şey mi soracaktın? Heh. İlk sorduğum evet. soruyor Sor. hocam aslında. Evet. Ebu Hureyri'nin adı hususundaki ihtilaflara bakılarak kimliği bile belli değil denerek karanlık bir tarafa çekilmesi. Yani böyle çalış, göstermeye çalışan bir güruh var günümüzde. Bunlara cevabımız ne olmalı bizim? Az kardeşim öncelikle şunu söyleyeyim. Araplarda değerli kardeşlerim Araplarda insanlar birbirlerine arkadaş çevresi birbirlerine günümüzde de böyledir. Künyeleriyle hitap ederler. Künyeleri şu demek. Diyelim ki benim bir oğlum oldu. Diyelim ismi Ahmet. Bana bundan sonra benim yakın arkadaş çevrem benim adım Embiya. Bana Enbiya diye seslenmez. Ebu Ahmet. Ebu Ahmet diye. Diyelim ki benim oğlum olmadı. Ben bu sefer ne yapıyorum? Sanki bir oğlum olmuş gibi kendime bir künye alıyorum. Tamam mı? mesela Ebu İbrahim oluyorum ben ama oğlum yok. Veya kızım var. Kızımı da kullanabiliyorum. Veya da şunu yapıyorlar. Akrabalarından yakın akrabasından çocuğu olanın ismiyle künyeleniyor insanlar. Tamam. Şimdi, bu yakın arkadaş çevresi bir insana sürekli, arkadaşlar sürekli o künyeyle hitap edince... Adından evvel geliyor. İsim ne oluyor bu sefer? Arka planda, kal. Kal. Arka planda kalıyor. Hatta ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ebu e, o senin sorduğun soru üzerinden ona yüklenenleri bilmedikleri bir şey söyleyeceğim şu çok anda. 40 kırk tane isim, ismi var diye böyle söyleyenler Hocam, var. Hocam 50 tane ismi olsun hiç önemli değil. Diyeceğim şey şu. İlk dönemlerdeki meşhur muaddislerin çok önemli bir kısmının ismi hususunda itilaflar var. Niye? Bu dediğim gerekçeden dolayı. Sana bunu ben basit bir şekilde anlatayım. Diyelim ki Medine'deyiz, ben Ebu Hureyri'yim. Herkes bana ne diye sesleniyor? Ebu Hureyri. Ebu Hureyri. Evet. Şimdi diyelim ki bu arkadaşlar Bağdat'tan geldiler, işte Ebu Hureyri'yi ziyareti bana geldiler. Benden hadisleri dinlediler. Bu arkadaşlar Bağdat'a geri döndükleri zaman Benden aldıkları bu hadisi rivayet ederken kime aktarıyorlarsa bu hadisleri, benim ismimi ne diye veriyorlar? Hadisene, Ebu Hureyre. Ebu Hureyre diyorlar. Dolayısıyla benim meşhur olan künyem, herkesin bana, yakın çevremin bana hitap etmiş olduğu künyem ismimin önüne geçiyor. İsmimin önüne geçiyor ve bu başkaları içinde söz konusu olan bir durumdur. Yani buradan o künyesi üzerinden ona yüklenmek için bizim için bir mecal yoktur. Yani oradan bir şey üretmeye çalışmasın kimse. Demek istediğim şey budur. Ortada bütün şahsiyetini Ebu Hurere durmaktadır. Ve ilk dönemlerde bu şekildeki yaygınlıktan dolayı isimleri yerine künyeleriyle meşhur olan başka sahabiler de vardır. Evet. Başka ilk ikinci asıra kadarki insanlardan e, da künyeleriyle hocam. meşhur olan isimleri olsun da itilaflar olan Pek çok insan vardır. Ebu bu bizim. Var Onların şansları husunda şüpheye götürmez buyur. Ebu Hanife de var burada. Numan bir sabittir ama biz onu Ebu Hanife diye biliyoruz. Biz bakın Sorduk hocam Numan bir sabit kimdir diye. İnanın bilen çıkmadı. Doğrudur. Çok nadir oldu. E Şimdi bu Ebu Hanife'yi kenara koymamız, karanlığa bırakmamız mı gelir? Gelmez. Ben sana bak. Ben cevabımı aldım. Bir yol açtım. Ben senin cevabına teyit olsun diye, teyit olsun diye söyleyeceğim. Arkadaşlar Hazreti Ömer'i biliyoruz değil mi? Evet. Hazreti Ömer nasıl bir adam? Bir cetvel al, bir çizgi çiz. Hazreti Olum Ömer olur. olur Eyvallah. Peki Hazreti Ömer, aziz seyirciler, Hazreti Ömer Ebu Hurere'yi Bahreyn fethediliyor. Bugünkü Bahreyn fethediliyor. Hazreti Ömer Ebu Hurere'yi ilk önce Bahreyn'deki Müslümanlara namaz kıldırmak ve fıkhi konularda fetva vermek için görevlendiriyor. Buraya dikkat edelim. Kim görevlendiriyor hocam? Hazreti Ömer. Bravo. Sonra geliyor, bu görevi bitirdikten sonra bir müddet sonra Hazreti Ömer, Ebu Hureyre'yi bu sefer vali. vali olarak, vali olarak Bahreyn'e gönderiyor. Bahreyn'e vali olarak gönderiyor. Dönerken Ebu Hureyre dönüşte, Hazreti Ömer'in e şöyle bir uygulaması var. Dönerken hatta bazen de şehrin dışında pusuya yatıyor Hazreti Ömer. Çok adaletli bir insan olduğu için bakıyor bu vali neyle dönüyor, neyle gitmişti, neyle geliyor. Bakıyor ki Ebu Hurey de baya bir şeyle gelmiş diyor ne getirdin diyor 20 bin dirhem getirdim diyor. Peki sen diyor bunları nereden buldun ben seni vali yaptım. O da diyor ki işte hayvancılık yaptım diyor ticaret yaptım olmaz diyor. Yaptığı masraflarla kendi sermayeni al gerisini diğer valilere yaptığı gibi Hazreti Ömer şüpheleniyor tamam mı? Soruyor ama soru ama herkese yaptığı gibi bu dediği fazlalığı alıyor mala koyuyor. burası önemli. Şimdi soruyor soruşturuyor, teyit ettikten sonra Ebu orada dürüst bir şekilde görev yaptığını ve kazandığını o söylediği gibi elde ettiğini öğrenince diyor ki Ebu e, seni tekrardan Bahreyn'e göndereceğiz diyor. Tabi Ebu de bir kere bir gönül kırıklığı oluşuyor haliyle ve görevi kabul etmiyor. Burada demek istediğim benim şey şu Hz. Ömer'den bahsediyoruz ya sıradan bir adamdan değil tırnak içerisinde. Hazreti Ömer, Ebu Hureyre'nin ne olduğunu anlayamadı. Hocam, bunu vali yaptı, kadılık yaptırdı buna Bahreyn'de. 1441'de geldi bazı insanlar, Ebu Hureyre ile ilgili olarak, Hazreti Ömer'in ve diğerlerinin çözemediği bir şeyi çözler ve onunla ilgili bir takım olumsuz yaftalamalar kullanıyorlar. Burada benim sohbetin başında ifade etmiş olduğum bir edeb yoksulluğundan bahsetmemiz kesinlikle gereklidir arkadaşlar. Evet. Benimle bir sorun olacak da bunun üzerine. Buyur. Hocam, Hz. Ömer'in Ebu Hureyre'yi onu e, Vali olarak atadığını söylediniz. Doğru olur. E, ama hocam, Ebu Hureyre radıyallahu anh, çok hadis rivayet ettiği için ve kısa anlattığı için Hz. Ömer'in onu bunları bunlardan menettiği de söyleniyor. Peki bu iki durumu nasıl bağdaştıracağız? Hocam, bu sorunun cevabı net. Hz. Ömer Efendimiz'in sadece Ebu Hureyre'ye yönelik değil diğer Hadis rivayet edenlere karşı bir kısıtlaması var. Ama niye? Biz her zaman şunu biliyoruz. Hazreti Ömer bir şey yaptıysa, aziz seyirciler, Hazreti Ömer bir şey yaptıysa, önce Hazreti Ömer o şeyi niye yaptın anlamaya çalışmamız lazım. Yani Hazreti Ömer boşa iş yapan bir insan değil, boşa konuşan bir insan değil. Vardır bir hikmeti deyip olayı çözmeye çalışmamız lazım. Bunu anlamaya çalıştığımızda biz şunu görüyoruz. Dört halife döneminde Aziz Kardeşlerim, Medine yoğun şekilde dışarıdan yeni İslam'ı öğrenmeye gelen insanların akın etmiş olduğu bir yerdir. Hz. Ömer valilere verdiği fermanlarda da olduğu gibi, dışarıdan gelen İslam'a dair bilgileri olmayan insanların öncelikle Kur'an bilgileri ile donatılmasını istiyor Hz. Ömer. Çünkü bu insanlar bir taraftan ayet, bir taraftan hadis bombardımanı yaparsan, İkisi bu insanlar karışarmış. memleketlerine dönerlerse hangisi ayet, hangisi hadis, bunlar zihinlerinde ayıramayacaklar için, Muharref ayetler, Allah muhafaza, ortaya çıkabilir. Sağlam, sağlıklı bir bilgi edinsinler diye Hz. Ömer sadece Ebu Hureyre mahsus değil yalnız bu. Böyle bir kısıtlama getirmiştir. Buna dikkat etmekte fayda var. Devam edelim. Peki bu Ebu Hureyre ile ilgili bu arkadaşlarımız böyle acayip acayip şeyler diyorlar. Devam edelim. Ebu Hureyre Medine'den çok fazla çıkmıyor arkadaşlar. Medine'de ve Medine'nin civarında yaşıyor. Vefat ettiği zaman Vefat ediyor evinde. Cenaze namazını Cenaze namazını Mescid-i Nebeviye getiriyorlar Hz. Peygamber aleyhisselamın mescidine getiriyorlar. Cenaze namazına kimler katılıyor? Abdullah bin Ömer Lütfen buna dikkat. Abdullah bin Ömer ve Ebu Said el-Hudri Peygamber aleyhisselamın Hani hep bahsettiği, bahsediyoruz ya Birinci derece arkadaşlar. Birinci halkadaki. Hz. Peygamberin birinci halkadaki arkadaşlarından Abdullah bin Ömer ve Ebu Said el-Hudri hocam ...cenazesine iştirak ediyorlar ve hemen mecidi Nebevi'nin yanında bulunan baki mezarlığına defnediyorlar. Sizce bu insanla ilgili problemler olsaydı, bu insanların dile getirir, getirmiş olduğu sıkıntılar söz konusu olsaydı... ...böyle bir şey olabilir miydi ya? Sen mesela üçgenci, sahtekar bir insanı gidip cenaze namazını kılar mısın ya? Hı? Kırma. Kırma. Ne zorun hocam. var hocam? Yapmaz. Tenziye ederiz Ebu Hureyye'yi ve benzeri sahabileri. Ama ben şimdi burada özel bir bilgi vermek istiyorum. Aziz seyirciler, şimdi sizlere Said İbnül Müseyyep diye birinden bahsedeceğim. Ben şimdi bu sohbetin konusu Ebu Hureyre. Şimdi diyeceksiniz bu Said İbnül Müseyyep'in Ebu Hureyre ile ilgisi ne? Şimdi Ebu Hureyre'yi bir tarafa bırakın. Ben size Said İbnül Müseyyep'ten bahsedeceğim. Sonra bunun Ebu Hureyre ile olan ilişkisinden bahsedeceğim. Ama bu ...sohbetimizin can damarını oluşturan meselelerden bir tanesidir. Aziz kardeşlerim, Said i̇bn tabini büyüklerinden, tabini büyüklerinden, İmam Şafi Hazretleri, sen şafiisin, İmam Şafi Hazretleri'nin çok değer vermiş olduğu bir insandır. Niye? İmam Şafii Hazretleri diyor ki, tabi'inden, yani sahabeden sonraki kuşaktan, yani şöyle diyelim, vatandaşlar anlasın diye bizi seyreden seyirciler, Şimdi bir sahabi var, doğrudan Hazreti Peygamberden işiten bir de o sahabeden sonra gelen kuşak var, sahabeyi görenler. Tabi, Peygamber Peygamber'e görmeyenler, bunlara biz tabi'i diyoruz. Çoğulu tabi'in. Şimdi İmam Şafi Hazretleri diyor ki, bu ikinci kuşaktan tabi'inden bir insan doğrudan Hazreti Peygamberden hadis rivayet ederse, yani sahabeyi zikretmeden doğrudan Hazreti Peygamberden hadis rivayet ederse diyor İmam Şafii, ben onun hadisini askıya asarım. Onunla amel etmem diyor. Niye? Çünkü diyor, ne malum, ne malum o tabii esasını atladığı sahabe değildir. Başka tabiiler olabilir. Yani şöyle canlandırayım. Ben şimdi tabiiyim. Ve tabiiyim. Ben şimdi bu hadisi sahabeden de almış olabilirim. Bir başka tabiinden, sen de bir başka tabiinden, o da belki başka bir tabiinden almış olabilir. Şey diyor ki İmam Şafir burada bir risk var. Dolayısıyla biz o hadisi Sahabeden mi aldı? Başkalarından mı aldı? Biz bunu bilemediğimiz için ben o hadis ediyor ihtiyatlı yaklaşayım. Kaynağını da koyarım diyor. Ama diyor ki Said ibn Müseyyeb için hocam <gülüyor> Ahmet bin Hanbel de onu çok över. Başımızın tacıdır der. Diyor ki İmam Şafii Hazretleri ben diyor iki sebepten dolayı Said ibn Müseyyeb'in doğrudan azze peygamberden rivayet ettiği hadise amel ederim diyor. Allah Allah. Bak diğerleri için bu sınırlamayı kısıtlamayı getiririm. Ama Said niye bin Müseyyep doğrudan Hazreti Peygamberden rivayet ederse onunla amel ederim. Niye? İki sebep, hocam. Bir, elindeki birikimi diyor ki, Said İbni Müseyyep bir hadisin sıhhatini tespit etmeden, teyit etmeden, sağlamlığını anlamadan o Nazep Peygamberden rivayet etmez. Öyle Yaş bir tahtaya adam değil basmaz bu. diye. Hah, bravo. <gülüyor> Yaş tahtaya basmaz. İkincisi, orijinal bir ifade oldu. İkincisi, ben biraz daha kibar <gülüyor> ifade kullanmaya çalışıyorum ama seninki güzel. İkincisi de şahsiyeti. Diyor ki Said İbn-i Müseyyip, hani eski Türkçe'de bir ifade var. Haza Müslüman. Hani bu cerh tadil olayı değil mi diyor? Haza Müslüman diyor. Tam dört dörtlük bir adam diyor Said i̇bn Dolayısıyla bunun rivayetleri Hazreti Peygamber'den doğrudan naklediyorsa, sahabi ismini zikretmese de ben bunu baş tacı yaparım diyor. Şimdi bu Said İbn-i arkadaşlar başından geçen olaylar var. Vakit çok dar, beni yönetmen ikide bir sıkıştırıyor, bunların hepsini anlatamayacağım, öyle anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi şudur arkadaşlar, onu anlatayım, iki tanesini kısaca anlatmadan geçiyorum hatta. Halife Abdü, halife, Abdülmelik, halife Abdülmelik, arkadaşlar, diyor ki ben kendimden sonra Velid ve Süleyman'ı diyor, halife olarak bıraktım, ikisini bıraktım diyor. Herkes diyor bunlara beyat edecek diyor, ikisine birden. Şimdi Medine'de yaşayan Said İbn-i diyor ki, öyle iki tane birden adama beyat olur mu diyor ya. Hani bir kişiye beyat edilir, beyat etmiyor. Tam benim kafadan. Bunun üzerine yok. beyat etmiyor, bunun üzerine vali hocam bunu 60 tane sopa attırıyor. Aziz kardeşlerim bakın İmam Şafii'nin övdüğü, Ahmet bin Ambel'in baş tacı yaptığı ve bütün İslam bilginlerinin tabiinin içerisinde çok değer verdiği bir insandan bahsediyorum ben. Şimdi ben diyor ikisine birden öyle beyat olur mu diyor, beyat etmiyorum diyor. Bunun üzerine vali bunu caminin önüne çıkarıyor, aziz seyirciler. Bunu altmış tane sopa vurduruyor, kırbaç attırıyor bu insana. Sonra bunu deveye bindiriyor, şehir turu yaptırıyor. Niye yaptırıyor hocam? Şehir turu? Dur. İbret alem olsun hocam. Oğlum sana mı sordum? Evet. İbret için. Evet. İbreti alem olsun diye buna şehir turu attırıyor. Tabii bu asla duruşundan taviz veren bir insan değil ve Mescid-i Nebevi'de yapmış olduğu derslerde de yeri geldiği zaman halifeyi eleştiriyor. Sonra halife Arkadaşlar burası çok önemli. Sonra halife bakıyor ki bizim bu adamı kazanmamız lazım. Çünkü daya yedikten sonra da Medine'deki itibarı artıyor. Abbas halifelerde Memun'un şöyle bir sözü var. Bizim insanımız diyor Memun. Bakın zalim de olsa bir insan tabiat itibarıyla mazlum konumuna düşerse bizim insanımız ona sahip çıkar diyor. Aha. Şimdi Ahmed bin Hanbel'de de aynı şey oldu mihne olaylarından sonra ortaya çıkmıştı. Şimdi bakıyor ki Abdülmelik, bizim bu adamı kafalamamız lazım kendine göre diyor. Sonra aziz kardeşlerim diyorlar ki onun bir tane evlenmemiş kızı var, burayı iyi dinleyelim. Evlenmemiş bir kızı var diyorlar, Saadet bin Müsehyebi için. Sen bunu oğlum velide, hani iki tane yerine halef bırakıyor ya, sen diyor bunu velide iste diyor. Onu gelin alırsan araya düzeltirsin, Medine'de de baş ağrın biter diyor. Şimdi burası ilginç. Mescid-i Nebevi'de ders yaparken vali içeri giriyor. Diyor ki Halife Hazretlerine selam var Abdülmelik'in, selam var. İşte Kerimeniz kızını velide oğluna istiyor. Bunu duyar duymaz, bunu duyar duymaz Said bin i yaptığı bir şey var. Hocam kızını o anda ders halkasında bulunan en fakir öğrencisine nikâh alıyor. Şimdi bütün bunları ben niye anlattım size? Şimdi bağlıyorum Ebu Rere'ye bağlıyorum. Aziz seyirciler, bu bahsetmiş olduğum şahsiyetli timsali zat Ebu damadı oluyor. Ebu damadı. Şimdi ben size diyorum ki, siz de aynı şeyi söyleyin isterseniz. Böyle yüce şahsiyetli, onurlu, duruşçu olan bir insan bula bula bir kısım insanların dile getirdikleri gibi sıfatlara sahip olan kötü bir insana mı damadı oldu? Yani yer yüzünde şey. başka bir insanda gitti Ebu Hureyre'ye damadı oldu. Burada bir Kendimizi hesaba almamız lazım ya. Burada gerçekten ahlak çizgisinin dışına çıkan bir durum kesinlikle söz konusudur aziz kardeşlerim. Evet. Şimdi bu çok rivayet ettiği meselesi var bununla ilgili. Burası çok önemli. Sohbetimizle ilgili. Sohbetimizin can alıcı noktasından bir tanesi. Ebu ile ilgili 5374 tane bildiğiniz gibi çok hadis rivayet etmiştir şeklinde bir yaklaşım var. Şimdi bu soruya, bu itama mantıklı bilimsel bir cevap vereceğiz ama tahtayı da kullanmamız gerekiyor. Safa sen istersen tahtaya bir gel, tahtayı bir sil. Söyleyeceğim rakamları oraya yazalım. Bir de hocam evet. efendimiz de işte üç yıl kaldı beraber oldu. Ha ona da geleceğim. Nasıl işte bu kadar hadis rivayet ediyoruz? Bu iki meseleyi anlatmadan var. ölürsem demiş. Yani gözlerim açık gider. Abdülbaki eğer ben bunları anlatmadan ölürsem sen bunları millete anlat. Evet. Hani evet. Şimdi değerli kardeşlerim. Öncelikle ben şunu ifade edeyim, Ebuhureyeden rivayet eden, onlar hadis alan sahabilerim ve tabiinin sayısı 800, 800 de hafiften geçken, biz 800 diyelim. Burası önemli. 800 tane sahabi, çoğu tabiin olmak üzere bu insanlar hocam Ebuhureyeli gelmişler, bundan hadis almışlar. Sence bu ne anlama gelir? 800'den tane insan Ebuhureyeden hadis alması ne anlama gelir? Güvenil Onun güvenilir olduğu anlamına gelir hocam. <gülüyor> güzel. Sıkav olduğu anlamına gelir. Tamam. Şimdi beş, şuraya 5374 yaz, en yukarı. Ebu Ureire'nin, değerli kardeşlerim, Ebu Ureire'nin rivayet ettiği, söyleyen rakam 5374. Genel kabul gören rakam budur. Şimdi bilgisayar vasılasıyla Muhammed Abdü Yemani diye Suudlu bir zat vardı. Ben de evet. onunla yazışma imkanı buldum. Onun bir bilgisayar ekibiyle yapmış olduğu bir çalışma var. Onun özetini ben şimdi söyleyeceğim ama başkalarının da yaptığı çalışmalar var. Onların rakamları bizim birazdan ifade edeceğimiz rakamlarla tam örtüşmeyebilir. Yani ama 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani o çevrede dolaşır. Şimdi arkadaşlar bilgisayar vasıtasıyla bu yapılan karşılaştırma sonucunda bunların 4074 tanesi mükerrer. 4074. Yanına da mükerrer yazabilir misin? Sığdırabilir misin? Küçük yaz. Evet. 5374 rivayetin Dört bin yetmiş dört tanesi neymiş hocam? Mükerrer. Mükerrer yani aynı hadisler. Tamam. Evet. Peki mükerrer. Bu mükerrerleri çıkardığımız zaman geriye kalan rakam? Bin üç yüz. Bin üç yüz. Oğlum sen nasıl matematik yapıyorsun? Evet. Üç yüz yazıyor da. Bin üç yüz. Bin üç yüz. Şimdi Muhammed Azam diye rahmetli olan bir bilgim var, onun yaptığı hesaplamaya göre de 1336'dır. Yani bir 36 rakam var ama onu dikkate almayalım şu anda. Demek ki değerli kardeşlerim, Ebu Ureyre'nin Ureyre mükerrerleri çıkardıktan sonra rivayet etmiş olduğu hadis sayısı, kütüb-ü sitede altı kitapta kaçmış? 1300. 1300, tamam. Şimdi bu rivayetten önemli bir kısmı başka sahabiler tarafından da rivayet edilmektedir. Ve kütüb-i sitede sadece Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadislerin sayısı ondan azdır. 10 On yaz. Şunu bir daha tekrar diyorum. Kütüb-i sitede sadece Ebu Hureyre'den gelen rivayetler sadece Ebu Hureyre'den gelen rivayetler sadece Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği. Sadece Ebu Hurey'den gelen rivayetlerin sayısı ondan azdır. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu kütüb-i siteden bahsediyorum. Bu Hesaplamayı Kütüb-i Tisa'ya 9 kitap dediğimiz Ahmet bin Amel'in müstedi içinde olmak üzere en büyük kitap odur. Onu da almak suretiyle bir hesap yaptığımız zaman değerli kardeşlerim Ebu Hureyre'nin Kütüb-i Tisa'daki rivayetlerinin sayısı 8960'tır 9 6.0 8.960 tamam mı? Evet. 8.510 tanesi muttasıl, 410 50 tanesi de munkatı, geçiyorum orayı, oraya yazma. Tekrarları çıkardıktan sonra, 9 kitaptaki, tekrarları çıkardıktan sonra, 9 kitaptaki Ebu Uraya'dan gelen rivayetlerin sayısı 1475. Tamam, yaz 1475. Hı, tamam. Başka sahabilerin, başka sahabilerin de rivayet ettiği hadisleri çıkardığımızda, bir de benim mükerrerlerle birlikte sadece Ebu Hurerine kütübi Tisad'a rivayet etmiş olduğu hadis sayısı 253. Bir daha söylüyorum, diğer sabielen rivayetlerini çıkarıyoruz. Mükerrerlerle birlikte 9 kitapta Ebu Hurerin rivayet etmiş olduğu Mükerrerlerle birlikte hadislerin sayısı 253, 253 Mükerrerlerle birlikte. Tamam. Ulan yine sinirlendiniz. Şimdi tabi sinirlenmemek elde değil. Şimdi, tekrarları da çıkardığımız günlüğe. zaman Aziz kardeşlerim, tekrarları da çıkardığımız zaman Kütüb-i Tisa'da, Kütüb Tisa'da Ebu Hureyli'nin kendi başına rivayet etmiş olduğu hadislerin sayısı 42 42, 42, 42, 42. tamam Yaz 4 ile 2'nin tekrarı senin de Sefa Tamam, şimdi Sefa'cim geçebilirsin, 42 rakam önemli yalnız, oraya bir kutu içine al Demek ki Kütüb-i Tisa'da 9 kitapta Sadece Ebu Hurayra'dan gelen rivayetlerin sayısı 42. <gülüyor> Şimdi bizim burada sormamız gereken şey şudur. Buyur. Aziz seyirciler, Peygamber Aleyhisselam'la 3 küsur yıl bir arada durmuş olan bir insanın, 3 küsur yıl aziz Peygamberle birlikte durmuş olan bir insanın başkalarından gelmeyen ki bunlar sadece Kütubi Tisa merkezdi. Aziz seyirciler, şuna lütfen dikkat edin. Bu benim bahsetmiş olduğum hesaplama Dokuz kitabı esas almak suretiyle yapılan bir çalışmadır. Diğer kitaplarda göz önüne alacak olursak, Ebü Hureyden sadece ondan gelen hadislerin sayısı çok düşer. Anlatabiliyor muyum burayı kaçırmayan bağlam? Yani dokuz kitabı merkeze almak suretiyle Ebü Hureyden sadece kendisinden gelen rivayetlerin sayısı 42'dir. Biz bunu diğer kitaplarda göz önüne alarak inceleyecek olursak, bu sayı çok aşağıya düşecektir. Şimdi 42 hadis Hocam, için mi bütün bunlar? Bütün bu söylüyor? kavgayı biz. Güzel söyledin Abdülbaki. Bütün bu kavgayı biz 42 hadis için mi yapıyoruz ya? Hayır, hocam, bir, şey hocam. bir de şunu söylememiz de lazım. matematik yaptım. Yap. 3 evet. sene toplam 1095 gün ediyor. Evet. 1095 günü 42'ye böldüğümüzde 26 günde bir hadis öğrenip Hı. bunu rivayet etmesi gerekiyor. Evet. Yani 3 sene boyunca dibinden ayrılmamış Ashab-ı Suffa'dan 26 günde bir hadis öğrenmesi çok mu zor bir şeymiş acaba? Ya güzel bir şey hatırlattın esasında. Ben sana şunu diyeyim. Mesela ben sizin dersinize geldi fakültede. İşte beraberde programlar yapıyoruz. Hepiniz zeki çocuklarsınız. Ben desem ki boş birer kağıt versem bize benden bir şeyler yazın desem. Yani bu zekanıza iltifat ettiğime göre herhalde benimle ilgili bir şeyler yazarsınız değil mi? Yani benim sayfadan fazla yazarız yani. Yazarsınız. Yani bir de, de düşün, hocam. Hayırlısı. Hazreti Peygamber gibi bir insana arkadaşlık yapan birinden bahsediyor. Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlığından bahsediyoruz. Bu insanda de Peygamber Aleyhisselam'la o kadar bir arada durmuş üç küsür yıl 42 tane tanecik rivayet nakde ya. Bunda garipsenecek bunun üzerinden yağmur bulutu yağdırmaya gerek yok. Sen bir şey soracak gibi duruyorsun. Evet hocam. Evet. hocam siz bize sormadan evet. ben size bir soru sormak istiyorum. Da. Buyur. Hocam sizin de e, program başından beri ifade etmeye çalıştığınız arkadaşın da yine ifade ettiği gibi. Hocam e, Ebu Hureyde'nin geçmişten günümüze kadar e, işte adının nesebinin bilinmediği, geç bir tarihte Müslüman oldu ve özellikle işte günümüz eleştirilerinin de temeli aslında kabul edilebilecek olan Hazreti Peygamberle böyle kısa bir süre geçirmesine rağmen işte e, Muksirun sahabelerin en başında yer almasına alması gibi pek çok yönden eleştiri konusu yapılmış aslında. Hocam benim aslında merak ettiğim şu. E, gerçekten Ebu Hüreyre'nin Hazreti Peygamberle 3 küsür yıllık bir e, beraberliği olmasına rağmen Diğer bütün sahabelerin sahabeler arasından en çok hadis rivayet eden kişi olması hocam sizce de bir çelişki ifade etmiyorum. yani ben bunu merak ediyorum daha doğrusu hocam, bu süre 3 seneyi hatta 19 da sene bile diyor ay diyenler de var. Hayber'in fethinden sonra hocam, falan peygamber hocam, efendimiz evveler oldu diyenler olmuş. Hocam Hayber'den. mesela bir de şunu ifade etmek istiyorum bu özellikle günümüzde şu an ülkemizde yapılan ilgili aslında baktığımızda şunu ifade ediyorlar şöyle. İleştiler, iler sürüyorlar. Haş kalk ders anlat ee, sen ya. Yok, <gülüyor> onu yapamam da. Evet. İşte Resulullah'la diyorlar ki mesela Resulullah'la 23 sene beraber olmuş, e, yanından ayrılmamış olan Hazreti Ebû Bekir'in, e, Hazreti Ebû Bekir'in hadis sayısı, yani. rivayet edilen hadis sayısı e, 100 küsürükken. Yine Hazreti Osman'dan Hazreti Ömer'den rivayet edilen hadis sayısı 100 küsür Hepsi ne cevap vereceğim? Nasıl Allah'ın izniyle? Yeter, yeter. Allah'ın izniyle. <gülüyor> Konu anlaşılır. Ne kadar hadis? Sakin, sakin ol. <gülüyor> Fazla müsaadeniz olursa bana müsaade edin bir ben evet. Ondan ya, kardeşim. Da. Bakın. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın şu benim göğsümde tuttuğum kağıdı çekerse kameraman arkadaş. Hz. Peygamber'in Medine gelişinin şurası olduğunu kabul edelim. Buraya geldi Peygamberimiz. Peygamberimiz ne yaptı? Toplum hep yukarıya doğru çal taşımaya çalıştı. Peygamberimiz bir medeniyet çizgisiyle ümmet hep yukarıya doğru taşıdı değil mi bunları? Geliştiği adeta bir çocuk gibi eğitti Peygamberimiz ve diyelim ki şurada da vefat etti Peygamberimiz. Yani Medine sürecinin sonunda. Bizde görsek hocam. On küsür yıl. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o on küsür yılının ne kadarlık süresince beraber olmuştur Ebu Hurey'le? Üç buçuk yılında diyelim. Üç buçuk yılında Peygamberimizle birlikte <gülüyor> olmuştur şu dilimde. Yani Kemal'e yaklaşmış olduğu dönemde. Yani tam da olunması gereken bir zaman diliminde Hz. Peygamber'le birlikte olmuştur. Hz. Peygamber'in kıymetli arkadaşlar, yani bizim için ölçü alınacak nokta itibariyle Peygamber'imizin Medine dönemini biz böyle bölümlere ayırsak, bizim için ölçü her zaman son dönemdir. Niye? Çünkü biz Peygamber'imizin son dönem uygulamalarını esas alıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Ebu Tekamülün Hureyre? Sonu. Heh, tekamül. El yamu ekmeltü lekum Ebu Hureyre tam da Peygamber Aleyhisselam'la olunması gereken bir zaman diliminde bir araya gelmiştir, onunla birlikte olmuştur. Bir. iki. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın son dönemleri, Suudi Arabistan coğrafyası arkadaşlar İslam'ı benimseydiği için her gün insanlar heyetler halinde veya bireysel olarak Hz. Peygamber Aleyhisselam'a akın akın geldikleri bir zaman dilimidir. Akın ak. Şöyle bir ifade kullanırsam aziz seyirciler, lütfen yanlış anlamayın. Peygamber Aleyhisselam adeta 24 saat konuşan bir insana dönüşmüştür 24 saat konuşan yani şunu kastediyorum geliyor heyetler insanlar peygamberimize sürekli dinle ilgili bir şeyler soruyorlar soruyorlar peygamber aleyhisselam da sürekli bunlara ne yapıyor? Cevap, Cevap veriyor. Kim var yanında? Ebu Hureyre var. Ebu Hureyre ne diyor? Ben kanın tokluğuna peygamber aleyhisselamın yanından ayrılmadım diyor. Dolayısıyla peygamber sürekli yakınında olan bir insan tam da olunması gereken bir zaman diliminde peygamberimizle birlikte olmuştur. Şimdi senin sorunun cevabını veriyorum kızmadan. Şimdi Ebu Hureyre diyor ki, Ebu Hureyre bu kadar hadis rivayet etti ki bununla ilgili açıklama yaptık. Hz. Ebu Bekir işte şu kadar hadis. Kardeşim Hz. Ebu Bekir kaç yıl yaşadı peygamberimizden sonra? İki sene. Hazreti Ebu Bekir başını kaşımaya zaman oldu mu? Ritli olayları Olmadı. bölümün başında söyledik. Burada bizim aziz seyirciler bakın. Ebu Hureyre peygamberimizden sonra kaç yıl yaşamıştır biliyor musunuz? Bilen var mı? Hadi her şeye konuşuyorsunuz. Aa, Hazreti Osman dönemini değiştirdiği Atma sözden. Yandır, atmadan, atmadan. 70... 722 diyeyim hocam. Atıyorsun. Açık, Açık. Ebu Hurere peygamber Aleyhisselam'dan sonra 47 yıl yaşamıştır. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz Aziz kardeşlerim? 47 yıl ya bir insan ömründen bahsediyorum ya. 47 yıl insana temelde 2 3 şey kazandırır. 1. Bildiklerini anlatma. Hocam bak bildiklerini anlatma. Şimdi Ebu Bekir Hazretleri niye az rivayet etti? 47 yıl yaşamış ya. İki, bilmediklerini diğer sabiden öğrenme, öğrenme imkanı verir sana. Değil mi? Bildiklerini. Bir de Ebu Hureyre Medine'de yaşadığı için halk insanı. Bakın arkadaşlarımızı ihmal ettiği şey budur. Halk insan ne demek hocam? Halkın içinde olan, girişken, konuşkan bir insandır. Ama bazı sahabilerde var ki bunlar çekingen, toplum içerisinde çıkmayan insanlar. Dolayısıyla bizim bunun üzerinden bir şey yürütmemiz yanlış olur. Bakınız aziz seyirciler. Hazreti Ayşe anamız... Hazreti Ayşe anamız, Peygamberimizden sonra 47 yıl yaşadı. Biz Hazreti Ayşe annemiz sayesinde iki temel hususu öğreniyoruz. Bunlar çok önemli. Bir, bayanlarla ilgili özel durumların çoğunu bize öğreten Hazreti Ayşe annemizdir. Bayanların ibadet dünyasıyla ilgili bilgileri, biz Hazreti Ayşe annemizden öğreniyoruz. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aile yaşantısı, Ev içi ibadet dünyasını bize kim anlatıyor? Hz. Ayşe. Hazreti, Hazreti Ayşe. biz şimdi şunu mu diyeceğiz ya? Hazreti Ayşe anamız çok affedersiniz özür dileyerek iftira etmiştir, yalan uydurmuştur mu diyeceğiz? Ayşe. Biz ne diyoruz Ayşe? Allah ondan razı olsun. 47 yıl yaşamıştır. Ümmetin anne hocası olarak oturmuştur. Hocam oturmuştur ve insanların hocalık, öğretmenlik yapmıştır. Biz onun sayesinde bilgileniyoruz. Biz şimdi biz şimdi şunu mu diyeceğiz ya? Niye çok yaşadı? Bunu mu diyeceğiz şimdi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Abdullah İbni Ömer 62 yıl yaşanmış. Enes bin Malik 82 yıl yaşamış. Hocam bir şimdi 82 yıl yaşadın. Niye yaşadın kardeşim? Bu kadar hadis rivayet ettin. 82 yıl. Bunu da bizim kendimize sormamız lazım. Bu insanlar niye böyle fazla hadis rivayet etme imkanı elde etmişler? Bunu göz önüne alırsak esasında sorumuzun cevabını buluruz. Ve şunu da ifade edeyim. Ha. Arkadaşlar bu insanları biz kripto diye suçlarsak bakın hocam veya bunlara başka bir takım sıfatlar takarsak bir dakika sıfatlar takarsak az seyirciler şöyle düşünün bir adamın münafık olduğunu düşünün. Ebû diyelim ki münafık tenzih ederek. 47 yıl yaşadı ya peygamberimizden sonra. 47 yıl bu insan müslüman rolü oynadı demektir. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Ya yani bir adamsınız bir toplumda herkes sizi tanıyor. Peygamber arkadaş olarak sizi biliyor. Hocam 47 yıl eve gidiyorsun namaz kılıyorsun. O zamanlar hep camide 5 vakit namaz camide kılıyor. Oruç tutuyorsun, diğer ibadetleri yapıyorsun. Kendine 47 yıl zulmediyorsun ya. Tabireceğiyse çekilecek çile değil. Çekilir mi hocam? Hiçbir aptal insan bunu çekmez. Zamanımızda bile casusluk yapıyor insanlar. En fazla 5-10 yıl süreyi o ölüm ölüme devam edene kadar, ölünceye kadar casusluk, sahtekârlık, münafıklık sevgilemek akıl işi midir arkadaşlar ya? Yani biraz insaflı olmamız lazım. Hani başta Konuşmamın başında ifade ettiğim husus var, ya, İmam Malik'in sözü. Zamanımızda en az, en eksik olan şey insaftır. Sen biriniz bir şey diyeceksin, sor sen de eksik kalma. He? cevap vermiş gibi oldunuz evet. hocam. Şimdi bazı sahabilerin Ebu Hureyre'nin rüfayetlerini hani, evet. itiraz ettiklerini görüyoruz hocam. Şimdi bunun sebebinin Ebu Hureyre'nin yalan söylemesinden kuşku duyduklarından olabileceğini varsayabilir miyiz acaba hocam? Hocam bak bu harika bir soru, buna ben cevap vermezsem yönetmenim kızıyor bana, kulağımdan Pardon. beni sürekli rahatsız ediyor ama buna cevap yani vermezsem bu, kalır program. Yani bu uç bir ikam evet. oluyor, Şimdi buna cevap vermemiz lazım. Şimdi şunu ben var. ifade edeyim, Ebu Hureyre'nin birtakım rivayetlerine Hz. Ömer başka sahabiler olmak üzere itirazlar ediyorlar. Ancak rivayetlerine itiraz edilen sadece Ebu Hureyre değil, bir, iki, Ebu Hureyre'ye yapılan itirazlara dair rivayetlere bakıyoruz. Hani sahabe geliyor, Hz. Ömer diyor ki, sen bunu duydun mu diyor Hz. Peygamber, doğru duydun mu diyor, yükleniyor mesela. Bütün bu rivayetlere baktığımız zaman, değerli kardeşlerim, sonucun her zaman şu ikisinden biri olduğunu görüyoruz az seyirciler. Şu sonuçlardan biri oluyor, her zaman bir. Ebu Uğreyre haklıdır. Hz. Ömer şüphe duyuyor, endişe ediyor, tabi Hazreti Peygamber koruma, hamaset duygusu var. Soruyu araştırıyor, başka şahitler buluyor, bakıyor ki Ebu Uğreyre bu rivayetinde doğruymuş. Genel ortaya çıkan şey budur. İkincisi de, bazen Ebu Hureyre'nin yanıldığı da söz konusu. Bu da normal değil mi hocam? Ya? Her İnsanla insan yanılır hocam. Bizim kendimize sormamız gereken şey şudur, her insan yanılır. Aziz kardeşlerim, şunu bizim kendimize sormamız lazım. Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra bir kısım özelliklerini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştığımız bu programda, Ebu Hureyre'ye küsüp, onu bir takım İslam dışı şeylerle suçlayıp, onu toplum dışına iten, Onunla alakasını kesen bir insan var mı? Yok. Var mı ya? Yok. Hayır hocam. Yok. Bu şu anlama gelir. Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşları bunu sahiplenmişler. Evet. Bunu arkadaşlar olarak görmüşler. Biz yani şu dönemde onun şahsiyetiyle kimliğiyle ilgili olarak bir şey üretmenin derdine niye düşüyoruz ya? Şunu unutmayalım az kardeşlerim. Şunu söyleyerek bitiriyorum. Az seyirciler. Bakın Ebu Hüreyre'nin Emeviler zamanında Emevilerden Saygı görmesi, ihtiram görmesi, esasında bütün bu suçlamaların kökeninde yatan sebeptir. Lütfen bunu görmeye çalışalım. Yani Ebu Hureyre'nin suçlanmasının arka planında esasında mezhepsel dürtüler var. Evet. Bunu lütfen görelim. Yani Ebu Hureyre'nin üzerine yüklenilmesi, bir kısım diğer sahabilere de yüklenildiği gibi, Hz. Ayşemizle ilgili, Hz. Ömer Efendimiz ile ilgili, Hz. Ebu Bekir ile ilgili neler söyleniyor? Ebu Hureyre de aynı bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Bütün bu suçlamaların arka planında aziz seyirciler, onun Emeviler tarafından saygı görmesi yatmaktadır. Dolayısıyla olay basit, böyle sıradan bilimsel bir yaklaşım değildir. Bunun arkasındaki saiki nedeni mutlaka görmemiz gerekir. Bunu yapmazsak gerçekten haksızlık etmiş oluruz ki Allah bizleri böyle büyük bir haksızlıktan korumuş olsun. Bizim duamız, her zaman yapmış olduğumuz duamız şudur. Biz Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i sevdiğimiz gibi, Hz. Ömer'i ve diğerlerini sevdiğimiz gibi biz Ebu Hurere'yi de severiz. Biz onun ismini andığımız zaman radıyallahu anh deriz. Allah ondan razı olsun deriz. O Hz. Peygamber aleyhisselamdan sonra hadis rivayet etmek suretiyle bir dünyalık kazanmamış bir insan olarak bizim başımızın üzerinde yeri olan bir insandır. Allah'ın rahmeti, bereketi bütün sahabenin üzerine olsun. Amin. Bizlere de onlar gibi din yaşamayı, İslam üzere durmayı Rabbimiz hepimize nasibi müyesser eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerimle birlikte. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.